Söz açılmışken insanlarla hayvanlardan... ...hatırlatmalıyım köylüyle yılanın öyküsünü. Söylentiye göre akılcan noksan... ...yüreği pek yufka köylünün biri... ...bir kış günü tarlasından geçiyormuş ki... Tarım ne soğuk. Neredeyse dolayacağım. Ah, o da ne? Bir yılan. Evet hem de sahici. ...kocaman bir yılan. Bakayım ölmüş mü? Yok. Yok ölmemiş. Ama ha donmuş ha donacak soğuktan. Bırakırsam burada pek yakındır sonuda. En iyisi alayım... ...eve götüreyim onu. Kim o? Benim kızım baban. Aç kızım aç kapıyı. Hoş geldiniz babacığım. Fakat... O ne? Ne arıyor elinizde bir yılan? E korkma. Soğuktan ölü gibi. Sokmaz ne seni ne de beni. Zavallıyı bırakamazdım göz göre göre. Getir bir örtü de ateşin yanına koyalım. Peki babacığım. Peki. Dedim ya. Akılca noksan yüreği yufka. Ne olur karşılığı diye hiç düşünmeden bu kadar insanca güzel bir işin uzatmış yılanı yanına ateşin. Isıtarak yeniden canlandırmış. Uyuşuk hayvan ısınınca dirili vermiş. Ama ruhu biraz öfkeli dönmüş bedene. Hemen başını kaldırmış, vücudunu germiş. ıslıklar çalarak büyük kurtarıcısını atlamaya hazırlanıyormuş ki köylü. Nankör demiş. İşte şimdi hak ettin ölümü. Daha sözlerini bitirmeden kaptığı gibi palayı uç ayırmış iki işte. Biri baş, biri kuyruk. Biri gövde. Birleşmek için çırpınır dururmuş birik. Ama artık iş işten geçmiş ne çare ki. İşte böyle. Merhamet elbette yüce bir duygu. Ama kime karşı duymalı bunu? Nankörleri ise bekleyen elinde sonunda felakettir. Daima teşekkür etmeli yapılan yardımlara eğer yardıma muhtaç duruma gelinirse. Fakat en iyisi kendi işini kendi görmesidir kişinin.